1146 numaralı konu Hazreti Ayşe'nin Hazreti Peygamber'in gece namazına gösterdiği ihtimamla ilgili sözü. Evet, Hazreti Ayşe, "Sakın gece ibadetini terk etme, çünkü Hazreti Peygamber gece ibadetini terk etmiyordu. Peygamber hasta düştüğünde veya yorulduğunda oturarak namaz kılardı." dedi.